Ravza-i Mutahhara ala sahibiha efzalu salati ve selam civarındaki mübarek heyet ulemaya takdim edilen Asa-i Musa ve Zülfikar risalesidir. Hem bir vesile-i şefaat, hem kutsi yerde hayırlı dualarına mazhar olmak için müellifin bedeline o mübarek yerleri ve elleri ziyaret etmek için gönderilmiştir. Bu fıkra yalnız Şam, Mısır ve Hinde gidenlerde Ravzay Mutahara yerinde Camiül Ezer ve Şam ve Hint cemaati İslamiyesine yazılmış. Aynen hem dört Zülfikar, hem dört Asa-i Musa başlarında yazdık, iki çernüsa olarak hem Mısır Camiül ezher, hem Şam ulemasına hem Hindistan'da iki milyon liraya mukabil Kur'anları isteyen heyete gönderdik. Aziz, sıddık kardeşlerim asa Musa ve Zülfikar, Mu'cizat-ı Ahmediye ve Kur'aniye mecmualarından, münasip gördüğünüz zaman, Ravza-i Mutahara'nın civarındaki ulemaya göndermekle beraber, onlara yazınız ki, Nur Risalelerinin medrese ü Zehrası, Haşiye, medreset Zehran'ın Maddi tesisine çok maniler bulunduğundan, şimdilik Nur Şakirtlerinin heyet mecmuasının dairesinden ibarettir. Ravza-i Mutahara'nın, Ala sahibha efdel-i ve vesselam civarındaki ulemanın şefkatine çok muhtaç manevi bir mahdumudur, bir talebesidir, şiddetli düşmanların hücumuna maruz kalmış bir şakirdidir ve alemi İslam'ı daima tenvir eden sizin o büyük medresenizin küçük bir dairesi ve şubesidir. Onun için o ali kadir üstad ve müşfik peder ve hamiyetkar mürşide azam olan zatlar bu biçare evladına tam manevi yardım etmesini onların ulvi himmetinden bekliyoruz. O pek büyük üstadlarımıza takdim edilen iki kitab ise bir talebe dersini ne derece anlamış diye akşam üzeri üstadına ve babasına yazıp vermesi gibi o iki dersimiz o şefkatli allamelerin nazara müsamahalarına arz edilmiş diye bir mektup yazınız ve selam ve ihtiramlarımı ve ellerinden öptüğümü tebliğ ediniz. Bu risalelerin müellifi Said Nursi 22 senedir inzivadadır. Tecrid-i mutlak içinde bulunduğundan halklarla görüşemez. Ancak zaruret derecesinde başkalarıyla az bir zaman sohbet edebilir. Yanında hiçbir kitap bulunmaz. Bütün yazdıkları 130 parça risalelerin menbaaları, mezkazleri yalnız Kur'an'dır diyor. Biz de bütün kuvvetimizle tasdik ediyoruz. Kendisi hem hasta hem gurbette hem perişan bir halde bazen çok süratli yazdığı risalelerde sehibler bulunabilir diye sizin gibi allamelerden nazar-ı müsamaha ile bakmanızı rica ettiğini bize söyledi. Biz de ricasını tebliğ ederek ellerinizden öperiz. Nur Şakirtlerinden Tahiri, Hayri, Mustafa, Sadık, Osman, Hüsrev Tahir. Aziz Sıddık kardeşlerim, Şimalin İsveç, Norveç, Finlandiya Kur'anı Mekteplerinde en büyük halaskar bir kitap olarak kabul ettikleri gibi, şimdi Erkanı İslamiyenin birincisi olan Ramazan Siyamını tutmak niyetiyle Camiül Ezhere Şimalin pek uzun günlerinde bir çareyi tahfifi ve tehiri yok mu diye sormuşlar. Demek Avrupa'nın yalnız o küçük hükümetleri değil, belki siyaset manası verilmemek için kendini izar etmeyen eskide büyük ve dünyanın yüksek mevkiini tutmakla beraber, gayet dehşetli bir tarzda dünyanın fena ve faniliğini dehşetli tokatla o yüksek mertebelerin hiçe indiğini görmekle, hakiki teselli, yalnız ve ancak hakaiki Kur'aniyede bulmasıyla, o küçüklerle manen beraber tahmin edilebilir. Evet, dünyanın mahiyeti anlaşıldıktan sonra, elbette hayat ebediyeden başka, beşeriyetin o inkisar hayal yarasını tedavi edecek, Kur'an'dan başka yoktur. Çok aziz ve sıddık kahraman sabri, Cenab-ı Hak Galip Bey gibi çok fedakarları İslam ordusunda yetiştirsin. Bu zat, garpta aynı şarkta Hulusi Bey gibi imana hizmet ediyor. Tarikat cihetiyle ile ehli imanı dalaletten çekmeye çalışıyor. Bu zat, eskiden beri Risale-i Nur'u görmeden, nur mesleğinde hareket etmeye çalışmış, Sonra nurlara münasebeti kuvvetleştiği zaman, daha ziyade hizmet edebilir. Fakat nurun mesleği, hakikat ve sünnet-i seniye ve feraize dikkat ve büyük günahlardan çekinmek esastır. Tarikata ikinci, üçüncü derecede bakar. Galip kardeşimiz, Aleviler içinde Kadiri, Şazeli, Rufai tarikatlarının bir hülasasını sünnet-i seniye dairesinde Hulefay-i Aşerî mübeşşereye ilişmemek şartıyla, muhabbet-i Beyt dairesinde bir tarikat dersi vermesini düşünüyor. Hakikat namına ve imanı kurtarmak ve bid'alardan muhafaza etmek hesabına ehemmiyetli üç dört faydası var. Birincisi, Alevileri başka fena cereyanlara kaptırmamak ve müfrit rafizilik ve siyasi bektaşilikten bir derece muhafaza etmek için ehemmiyetli faydası var. İkincisi, Hub ehlibeyti meslek yapan Aleviler ne kadar ifrat da etse Rafizi de olsa zındıkaya küfrü mutlaka girmez. Çünkü muhabbeti Ali Beyt ruhunda esas oldukça peygamber ve Ali Beyt'in adavetini tazammun eden küfrü mutlaka girmezler. İslamiyete o muhabbet vasıtasıyla şiddetli bağlanıyorlar. Böylelerini daire-i sünnete tarikat namına çekmek büyük bir faidedir. Hem bu zamanda ehli imanın vahdetine çok zarar veren bazı siyasi cereyanlar Alevilerin fıtri fedakarlıklarından istifade edip kendilerine alet etmemek için nur dairesine çekmek büyük bir maslahattır. Madem nur şakirtlerinin üstadı İmam Ali radıyallahu anh'dır ve nurun mesleğinde hubbu Ali beyt esastır, elbette hakiki Aleviler kemal-i ihtiyakla o daireye girmeleri gerektir. Bu zaman, imanı kurtarmak zamanıdır. Seyr-i kalbi ile tarikat mesleğinde, bu bid'alar zamanında çok müşkilat bulunduğundan, nur dairesi hakikat mesleğinde gidip, tarikatların faydesini temin eder diye, o kardeşimize, Ramazan'ını tebrik ve selamınla beraber yazınız. O da bize dua etsin. Safranbolu'daki halis kardeşlerimizden Hıpsının küçük medrese-i nuriyesi olan hanesindeki küçük ve çok çalışkan masumları, 7 yaşında Yılmaz ve 13 yaşında Hüsnü'nün ve onlar gibi Nura çalışan muhterem validelerinin mübarek kalemleriyle yazdıkları tebriklerini Umum Safranbolu ve Eflani Medresesi Nuriye'si namına bu Ramazan'ın bir firdevsi teberrükü hesabına kabul ettik. Yılmaz'ın rüyası aynen çıkmış. Eflani'nin hakikaten küçük kahramanlarından Mustafa Sungur'un güzel ve samimi mektubunun bir kısmı lahikaya geçecek. Elhak Mustafa Osman'ın, Mustafa Oruç ve Mustafa Sungur gibi iki namdaş ve nur hizmetinde pek ciddi arkadaş bulması, sadakatinin ve muvaffakiyetinin bir kerameti hükmündedir. Hususan, Safranbolu Hasan Feyzisi olan Ahmet Fuad'ın, vesair o mektuplarında isimleri bulunanlara birer birer selam ve dua ediyoruz. Ve onların fevkalade gayretlerini tebrik ediyoruz. Umum kardeşlerimize binler selam ediyoruz. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela, sirac Nur'un sıhhatli, mükemmel, güzel çıkması, Medrese'tü ü Zehra'nın gayet ehemmiyetli bir yeni dersidir ki, geniş daire-i Nuriye'de merakla okunacaktır inşallah. Saniyen, Kastamonu'nun Hüsrevi Mehmet Feyzi'nin, hiç sarsılmadan kemal ihtiyakla nurlara çalışması ve çalıştırılması ve okutmasını gösteren Nihad'ın ve Abdurrahman İhsan'ın mektupları gösterdiği gibi, Oradan gelenler de aynı haberi veriyorlar. Tam şakirtliğini yapıyor, Allah muvaffak eylesin, amin. Ve nurun kahramanlarından Mustafa Osman'ın Karabük'te perde altında faaliyetle nura hizmetini ve o havalideki ve Eflani'deki şakirtlerin şevk ve gayretini leyle-i kadirleriyle beraber tebrik ediyoruz. Haşiye, Sirac'un nuru tasiyederken ederken, bu Ramazan'da ehemmiyetli virtlerime tam vakit bulamadığımdan müteessir oldum. Birden ihtar edildi ki okuduğun bu mebhaslar bir cihetle ibadet olduğu gibi hem aynı marifetullah ve zikrullah ve huzuru kalbi ve muhabbeti imaniye olmasından senin noksan bıraktığın virtlerinin yerini tam doldurur. Ben de elhamdülillah dedim. Eğer kolay ise İstanbul'a gönderilen kitaplar buraya da uğrasa münasip olur. Benim için de 20-30 nüsha İstanbul'da ciltlense bana gönderilse iyi olur. Şimdilik fiyatı elimde yoktur ki göndereyim. Hem çoklara da hediye vermeye mecbur oluyorum. Nurlar'ın erkanlarından bir iki doktor benim hastalığımın şiddetiyle beraber o halis sadık zâtlara hastalık noktasında müracaat etmeyip ve ilaçlarını da yemeyip çok ağır hastalıklar içinde onlarla meşveret etmeyerek ve şiddeti ihtiyacım ve elemlerim içinde yanıma geldikleri vakit Hastalığa dair bahis açmadığımdan, endişeli bir merak onlara geldiğinden, sırlı bir hakikatı izhara mecbur oldum. Belki size de faydası var diye yazıyorum. Onlara dedim ki, hem gizli düşmanlarım, hem nefsim, şeytanın telkiniyle zayıf bir damarımı arıyorlar ki, beni onunla yakalayıp, nurlara tam ihlas ile hizmetime zarar gelsin. En zayıf damar ve dehşetli mani, hastalık damarıdır. Hastalığa ehemmiyet verdikçe, His i nefsi cisim galebe eder, zarurettir, mecburiyet var der, ruh ve kalbi susturur, doktoru müstebit bir hakim gibi yapar ve tavsiyelerine ve gösterdiği ilaçlara itaate mecbur ediyor. Bu ise, fedakarane, ihlasla hizmete zarar verir. Hem gizli düşmanlarım da bu zayıf damarımdan istifadeye çalışmışlar ve çalışıyorlar. Nasıl ki korku ve tamâ ve şan-u şeref cihetinde çalışıyorlar. Çünkü insanın en zayıf damarı olan korku cihetinde bir halt edemediler. İdamlarına beş para vermediğimizi anladılar. Sonra insanın bir zayıf damarı, derdi maişet ve tamâ cihetinde çok soruşturdular. Nihayetinde o zayıf damardan bir şey çıkaramadılar, sonra onlarca taakkuk etti ki, onlar mukaddesatını feda ettikleri dünya malı, nazarımızda hiç emniyeti yok ve çok vukuatlarla onlarca da taakkuk etmiş. Hatta bu on sene zarfında yüz defadan ziyade resmen neyle yaşıyor diye mahalli hükümetlerden sormuşlar. Sonra en zayıf bir damarı insani olan şanu şeref ve rütbe noktasında bana çok elin bir tarzda o zayıf damarımı tutmak için emredilmiş ihanetler, tahkirlerle, damara dokunduracak işkencelerle dahi hiçbir şeye muvaffak olamadılar ve katiyen anladılar ki Onların perestiş ettiği dünya şan-u şerefini bir riyakarlık ve zararlı bir hotfuruşluk biliyoruz. Onların fevkalade ehemmiyet verdikleri hub-u cah ve şan-u şeref dünyeviyeye beş para ehemmiyet vermiyoruz. Belki onları bu cihette divane biliyoruz. Sonra bizim hizmetimiz itibariyle bizde zayıf damar sayılan, fakat hakikat noktasında herkesin makbulü ve her şahıs onu kazanmaya müştak olan manevi makam sahibi olmak, ve velayet mertebelerinde terakki etmek ve o nimet-i ilahiyeyi kendinde bilmektir ki, insanlara menfaattan başka hiçbir zararı yok. Fakat böyle benlik ve enaniyet ve menfaatperestlik ve nefsini kurtarmak hissi galebe çaldığı bir zamanda, elbette sırrı ı ihlasa ve hiçbir şeye alet olmama bina edilen hizmet-i imaniye ile şahsi makam maneviyi maneviyeyi aramamak iktiza ediyor, harekatında onları istememek ve düşünmemek lazımdır ki hakiki ihlasın sırrı bozulmasın. İşte bunun içindir ki herkesin aradığı keşf-ü keramatı ve kemalat-ı nur hizmetinin haricinde aramadığımız zayıf damarlarımı tutmaya çalışanlar anladılar. Bu noktada dahi mağlup oldular. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve gelecek Leyla Kadri her bir Nurcu hakkında 83 sene ibadetle geçmiş bir ömür hükmüne geçmesini hakikatı Leyla Kadri şefaatçi ederek rahmet-i ilahiyeden niyaz ediyoruz. El bâkî, -el -bâkî kardeşiniz Sait Nursi